Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar ve Ersin Antep. 94.9 Açık Radyo'da Ali Turka programına hoş geldiniz. Değerli dinleyenler, bendiniz programı hazırlayıp sunanlardan Ersin Antep. Mutlu, sağlıklı, güzel bir bahar günü diliyorum. Güneşin içimizi ısıttığı bugünlerde sizleri Mersin'in Müzikle serinleyen ortamına götüreceğiz. Oyuncu Mersin Uluslararası Müzik Festivali programı içinde düzenlenen 19. Mersin Nevit Kodallı çok sesli korolar şenliğine konuk edeceğiz. Öncesinde iletişim bilgilerimizi hatırlatalım. Elektronik posta adresimiz alaturka@acikradio.com.tr. Twitter ve Instagram hesaplarımız alaturka2001 ve Facebook grubumuz alaturka. Mersin Uluslararası Müzik Festivali Genel Sanat Yönetmeni Erdoğan Şanal'da yaptığımız röportaj ve öne çıkan konserlerden örnekleri önümüzdeki haftalarda sizlerle paylaşacağımızı müjdeleyelim. İlk olarak Mersin Uluslararası Müzik Festivali'ni düzenleyen Sanat Etkinlikleri Derneği ile festival programı içerisinde yer alan Mersin Nivit Dallı Çok Sesli Korolar Şenliğini düzenleyen koordine eden Mersin Polifonik Korolar Derneği'nin başkanı Sermayacıyla geçen yıl yaptığımız röportajı hatırlayalım ki Yağcı bize festivalin gelen çerçevesi hakkında neler söylemişti hatırlayarak başlayalım Atatürk'e. Bu bir klasik müzik festivali değil. Adında da öyle. Mersin Uluslararası Müzik Festivali. Uluslararası yani evrensel yani çok sesli. Bu ne demek? Halkımızı çok seslilikle tanıştırmak demek. Bunu onlara ille, ille de klasik müzik sevmek zorundasın şeklinde ulaştırmak gerektiğini düşünmedim hiç. Böyle düşünen sanat danışmanlarımız vardı. Öyle değişikliğe uğradı bu yüzden zamanla. Halkımız artık keyifle izliyor. Çok seslilikle onları buluşturuyoruz. Onu neden buluşturduğumuzu en iyi sen bilenlerden birisin. Kavga etmemeleri için, birbirlerinin fikrine hürmet etmeleri için eleştirilere katlanmaları için vesaire vesaire. Dolayısıyla inşallah yardım ederse devam edeceğiz inşallah. Peki. Bu yılki korular şenliği geçen yıla göre daha da anlamı artan bir haldeydi ve biz de iki yıl süste üste girince pek çok koronun gelişimini durumunu takip etme olanağına kavuşmuş olduk. Dikkat çeken Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatörü Çok Sesli Korosu'nun üye sayısının azalmış olması, Antakya'dan gelen Polifonik Korolar Derneği çatısı altında faaliyet göstermekte olan koroların artmış olması ve inanılması güç ancak Mersin'de özel bir proje ile oluşturulan Umut Işığı Korosu'nun benzer şekilde Hakkari Yüksekova'dan gelen Mavi Hayaller Korosu'nun seviyesinin beklentilerin çok çok daha üzerinde olmuş olmasıydı ve Ankara'dan gelen farkındalık konusunun ise bizlere gerçekten pek de hatırlamadığımız gerçekleri anımsatmış olmasıydı. Programa başlamadan önce affınıza sığınarak başta sermaye olmak üzere festivalin genel sanat yönetmeni Erdoğan Şanal, basın sorumlusu Midat Çelik ve ve diğer sanat etkinlikleri derneği üyeleri ve çalışanları ile birlikte bilhassa yanımızdan adeta hiç ayrılmayan bizi aşırı derecede iyi ağırlayan Yasemin Altınok ve Ufuk Altınok ile Mehmet Ru Yüksel ve Mersin Polifonik Korolar Derneği üyelerine en içten sevgilerimizi sunarız. 19. Nevit Kodallı Korolar Şenliği toplamda 38 koronun katılımıyla gerçekleşti. Ve Mersin'in yanı sıra Adana, Diyarbakır, Denizli, Yozgat, Ankara, Antakya, Nide, Viranşehir, Adıyaman, İzmir ve Kırıkkale gibi farklı şehirlerden koroların geldiği dikkat çekti. Bir diğer dikkat çekici husus ise memleketin dört yanında aynı zamanda korolar şenliklerinin düzenleniyor olmasına şahitlik etmekti. Zira bundan 15-20 yıl öncesine kadar hayal da edemeyeceğimiz şekilde Mersin'deki korolar şenliği benzeri Bolu'da, Çanakkale'de ve Denizde'de de korolar şenlikleri vardı. Geçmişte yalnızca öncü bir dernek olarak Türkiye Polifonik Korolar Derneği'nin Ankara'da düzenlediği korolar şenliği yalnız başına koroları ağırlamaya gayret gösteriyordu. Geldiğimiz noktada ise artık ülkenin pek çok yerinde korolar şenlikleri var ve bir hatırlatmada daha bulunalım. İletişim Kıbrıs'a kadar ulaşmış durumda. Nitekim bizim bulunduğumuz zaman diliminde Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Başkanı Erkan Dağlı da Mersin'e geldi bir sürpriz yaparak. Önümüzdeki hafta ise 3-6 Mayıs tarihleri arasında Maltepe'de Sansev tarafından düzenlenen 6. Sansev İstanbul Uluslararası Çok Sesli Korolar Festivali'nin bilgisini de bu vesileyle sizlere paylaşmış olalım. Takya, Polifonik Korolar Derneği Çocuk Korosu Şefi Sevgin Suna'ya kulak veriyoruz şimdi. Birçok koro festivalinde izledim sizi. Öyle şimdi mi? tanışmak nasıl oluyor ama. Ben ee, geçen de sene de Mersin'deki yine Korolar Şenliği'nde dinlemiştim. Her sene getirdiğiniz korolarda da artıyor, seviyeler de artıyor. Evet, bugün bu sene dört koroyla geldik. Ama siz geçen seneden zaten bazı sinyalleri veriyordunuz, nasıl inandırdınız insanlara kendinize özellikle velilere? Zor oldu mu daha doğrusu? Şimdi şöyle bir şey 92 yılından beri Antakya'dayım ben. Mustafa Kemal Üniversitesi'nde çalışıyorum öğretim görevlisi olarak. Gittiğimden beri tabii ki alanımla ilgili olduğu için hep bir koro, çok sesli bir koro oluşturma fikri vardı. Hı. Ama bir türlü hayat bulamadı. Zaman zaman işte üniversitede gençlik koroları yani. kentte müzik öğretmenleriyle korolar ama rutin koroları oluşamadı. Fakat 2000 yılından itibaren Natalia birlikte özel öğrencilerimizle çocuklardan başlayalım dedik. Natalia suvutsu. Soğuk evet. evet. Dört koruydu Hı. hem beraber çalışıyoruz. Ee, paralel bir şekilde eşliklerimizi yapıyoruz birbirimize karşılıklı olarak. Ama beraber çalışıyoruz. 2000 yılından itibaren böyle bir fikir doğdu ve çocuk korosundan başladık. Önce yaklaşık bir 15-20 çocukla özel ders verdiğimiz çocuklarla başladık. Sizde okul koroları yok aslında. Polifonik Korolar Derneği, Derneği kapsamında da var. Yani oraya villeri nasıl ikna ettiniz? Ben aslında Hatay'daki ortamı merak ediyorum. Nasıl bir ortamla karşı karşıyaydınız? Hangi noktaydınız şimdi hangi noktadasınız? Şimdi Antakya'da zaten çok fazla koro var. Yani tek sesli olarak bizim kendi halk müziği, klasik Türk müziği korolarımız çok fazla ama çok sesli koro anlamında yoktu. Tabii ki biz böyle bir çalışmaya başladığımızda ve velilerimiz izlemeye başladığında yaptığımız şeyin güzel ve doğru olduğuna inandılar ve gittikçe sayımız çoğaldı. Çocuk korosuyken işte yetişkinler koromuzu oldu, sonra bu sene regularisi kurduk gençlik korosu, çocuk korosundan yetişen çocuklarımızla, şimdi birazdan onların konseri olacak ve bu senede kreş koromuzu da çalıştırdığımız Natalya birlikte onları getirelim dedik ve sağ olsun bize gönülden destek verdiler. Bugün herhalde Antakya'dan burada 150-200 dinleyici var, korist dinleyici aileyle birlikte ve bizim bu sanırım 5. yılımız Mersin Korolor Festivali. Gün geçtikçe de burada büyüyerek devam ediyorsunuz ayrıta dikkatimi çekiyor. Siz bu arada yalnızca şeyde de değilsiniz. Yani Mersin'e gelmiyorsunuz. Onun yanı sıra ben başka evet. festivallerde de izledim. Doğru. dikkatinizi çektiyse bu arada geldiğimiz noktaya bakın. Aslında bir yanıyla zirvedeyiz. Şu anda memlekette 3 ayrı yer 3 korolar şenliği var. Evet. Mersin'in yanı sıra Buldu da var ve Çanakkale'de var şu anda. Çocuk korulu siz adeta festivallerden yani şenliklere şenlik beğenir hale geldiniz. Doğrudur. Biz tabii ki her yıl mutlaka velilerimizi inandırdık dedik ki her ne kadar sahneye çıkıp söylemek kadar izlemek de bu kültürün yerleşmesi, bu disiplinin yerleşmesi. Onlar da söylüyorlar bu arada. Evet, doğrudur. Zaman zaman onlarla çalışmalar da yapıyoruz zaten. Çocuk şarkılarını onlara da söyletiyorum. Zaten, esas onları ikna etmek gerekiyor galiba. Doğru, Ondan doğru. sonra bakın sonucun ne kadar mükemmel olduğu, doğru. onların çocuklarıyla ne kadar doğru. mutlu oldukları evet, ortada doğru. gerçekten. Siz... Geçen yıl çocuk korosuyla Mozart Akademi'nin Korolar Festivali'ne katıldık. Büyük koroyla da Çanakkale. Ama bu yıl dört koroyu Mers getirdik. Minikleri götüremiyoruz. Üç koroyu Kıbrıs'a götürüyoruz Öyle Temmuz mi? ayında. Kıbrıs'ta da var. Evet. Üç koroyla birlikte. Yine Kıbrıs'ta Korolar Festivali'nde yer alacağız. Kıbrıs'ta bu. Çocuk korosuyla da büyük koroyla da ikinci kez gidişimiz olacak. Peki repertuar belirlerken siz nasıl belirleyebiliyorsunuz? Notaları nasıl anlaşabiliyorsunuz? özellikle dernek çatısı altında biz bu arada Antakya kurduğumuz derneğini 2015 yılında kurduktan sonra eski bir Antakya evini kiraladık orada koro çalışmalarımıza başladık daha doğrusu başladığımız çalışmaları oraya taşıdık duyduğum bulduğum çocuk şarkısı tabii, müzik eğitimci olmamdan kaynaklı duydum çocuğun yaşına düzeyine ses aralığına yatkın her şarkıyı hemen notaya alıyorum temiz bir şekilde çocuğun eline mutlaka söz asla vermiyorum. Notayı veriyorum. Bir meselede notayı ver, takip etme alışkanlığını yerleştirmeye çalışıyorum. Ve eşliklerini eğer orijinal eşlikleri varsa yazıyorum bestecilerini sağolsunlar. Şu ana kadar hiçbir besteci bu anlamda hayır demedim. Eğer yoksa da orijinal duyabildiğimiz kadar kendimizce böyle yorumlar yaparak eşliklerini de oluşturmaya çalışıyoruz. Ama şu an elimizde çok güzel bir çocuk repertuarı oluştu. Bu çocuk repertuarı ile birlikte tabii ki Antakya'daki bütün müzik eğitimcileri, müzik öğretmeni arkadaşlarından dağıtırıyorum çocuk şarkılarını Biliyorsunuz en büyük hastalığımız bu popüler olan tabii evet, evet, çok fazla or. popüler şartları. Ben de Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde çalıştığım için orada da sınıf öğretmenliğiyle hep bu konu üzerinde çok fazla duruyorum. Mutlaka çocukların kendi yaşına düzgün, sessizliğine uygun ve hatta hareketlerle, devrimlerle bütünleştirebileceğiniz şarkıları yani motor şarkı söylemek evet. olmasın, dans etsin kendi varlığını hissetsin o anlamda evet. Son bir soru, galiba bu sürü sükse eseri Can Akselak'ın el ele patisi değil mi? Evet. geçen yıl e, Canak Selak'ın böyle bir şey de başladı galiba değil mi? Yazar, çok güzel mesela her sene bir evet. daha şimdi evet, ben olabildiğince koron şeflik çalıştaylarını takip etmeye çalışıyorum. İşte Ankara'da iki yıldır Demir Çok Sessiz Kolsun gidiyorum. İşte Mete Hoca'nın yüz sesdeki bütün etkinliklerini olabildiğince takip etmeye çalıştım. Şimdi oraya besteciler geldiklerinde her yıl yeni bir eserle geliyorlar. Sağolsun Can Hoca'yla da Ankara'da çalıştık. Tanıştık çok gerçekten müzik dostu bir insan. Cenan koro ki hocam yok mu? mı? Onun koro... Edebiyatı geliştiren bir evladı ve onu ilerleten mevlat aynı isimle sahip olabilirsiniz. Geçen yıl gittiğimizde çalıştayda önce edinmiştik biz Edebiye, sonra da geçen yıl Korola Festivali Çanakkale'deki ortak zorunlu eseriydi. Ben de. Zorunlu eserleri yankamıyorum. Evet aynı şekilde. Şimdi akşam 8 seans, şimdiki seansına gençlik orumuz çıkacak. Onlara biraz dans yerleştirmeye çalıştık. Onlar biraz daha genç ruklular. Nissel öğrencileri. Akşamda da eğer sahnede son finalde yapabilirsem üç kovaya bu ortak muandasın hocamızın sevdiği her şeydir adlı eserini söylemek istiyoruz. Evet. Geçtiğimiz aile içerisinde herhalde TNT'de izledim. Hocam Ocağı'nın Çiğdemaylı Tepe'nin bir dersi de korayı olan Çiğdemaylı Ocağı'nın da çok çalıştım. Bir şehrin çalıştığı ailemde. Gerçekten çok güzel. Değildi. Ama harika bir kripti mi veriyorsunuz her şeyde? De. Bayıldım, bayıldım. Ben, ben şey, zaman zaman bu tür etkilenmelerini alıp olduğu gibi aynen kendi korumda uygulamaya çalışıyorum ve bundan da hiç gocunmuyorum. Çünkü güzel olan şeyleri yaşatmak, paylaşmak bizim eğitimciler için bir görev olduğunu düşünüyorum. Misyonumuz bu zaten. Biz müziğin paylaştırıcı, birleştirici evet. ve eğitici yönü tabii ki o önemli. O noktada buluşturmak istiyoruz. Çocuklara ne kadar temelden bunu aşılayabilirsek ilerleyen süreçte de evet. ulaştığımız noktalar aldığımız geri dönükler, meyveler daha güzel olacağını evet. düşünüyorum. Bu çalışmalarla herhalde verilerinizden başlamak üzere şu anlaşılmıştır sanırım. Ee, müzik aslında bir eğlence değil, salt eğlence değil. Kültürdür eğitim doğrudur, doğrudur. Haklısınız mesela şimdi biraz önce Antalya'nın kadın doğum uzmanlarından Beyefendi Kayseri'de kongresi vardı. Gitmedi çocuğunu buraya koroda izlemek ve onunla birlikte burada var olmak için buraya çocuğuyla birlikte geldi. Bütün aileler aynı şekilde. O yüzden veliler tabii ki arkamızda en büyük manevi güç bizim için. Evet, çok tebrik ediyorum teşekkür ediyorum. Antakya Polifonik Korolar Derneği Çocuk Korosu Şefi Sezgi Sunay'ı dinledik Ve koroda Solo söyleyenlerden biri olarak Fuat Biçer adlı Yakışıklı delikanlıyla neler konuşmuşuz Dilerseniz kulak verelim Sahneye çıktın ya bugün Ne hissettin sahnede Sen baya bir etrafına bakındın bu arada Popstar gibiydin adeta Aslında hiç korkmadım Hiç korkmadın mı? Ama korkmak gerekmiyor zaten. Hoşuna gitti mi sahne? Hı hı. Müzik. Peki şarkı söylemeyi arkadaşlarına beraber şarkı söylemeyi sevdin sanırım değil mi? Evet sevdim. Peki son olarak şunu merak ediyorum. 18 yaşına geldiğinde de söylemeye devam edecek misin arkadaşlarına? İstiyorum. İstiyorsun. Hı hı. O zaman annene babana söyle. Akşam yine mi yapacaksınız? Peki iyi fikir. Sevgi her şey sevgi her şey parçası. Onu da söyle sana aferin Eyvah. Lel la la la la la la la la la la la la la Peki biz radyoda o zaman bunu Muammer Sun hocadan devam edersen adını soyadını söyle bize. Fuat Biçer. Peki Muat çok tebrikler. Sakın koroyu müziğini bırakma tamam mı? Hı hı. Anlaştık mı? Tekrar görüşeceğiz bu. O halde Muammer Sun'un Sevgi Her Şeydir parçasını Koro Şefi Ceyda Mağtepe idaresinde dinleyelim. İnsan bir şey zarsa, bir nedeni vardır. İnsan bir şey zarsa, bir nedeni vardır. İnsan bir şey 94.9 Açık Radyo'da Laturka programı devam ediyor. değer dinleyenler, koro şefi Çiğdem Aytepe koroyu yönetti. Muammer Sun'un Sevgi Her Şeydir adlı eserinde. Hatırlayacağı üzere geçtiğimiz 14 Şubat sevgililer gününde de TRT Müzik kanalında ve bizzat Muammer Sun Hoca ile eşi Sinemiz Sun'un katıldığı kliple Çiğdem Aytepe'nin çalıştırdığı Ankara Gençlik Korosu bu eseri muazzam güzellikte seslendirdi. Hatırlamış olduk. Ve şimdi umutların ve güzelliklerin kenti Hakkari Yüksekova'ya uzanıyoruz. Mersin Nevit Kodallı Korolar Şenliği'ne katılan Yüksekova Mavi Hayaller Korosu'nun şefi Sema Çelik ve üyeleriyle güzel bir sohbete girişiyoruz. Şimdi sizlere kolay ve hoş bir, bir... tatlıyor onu iki hece çok güzel aynan anda çok güzel can verir her açan güle tatlıdır şeker gibi ilaçtım dertlere sım sıcak doğar şu kalbime benzemez gördüğüm çiçeklere bilmecem hoydi siz sene Bizce çok yüceyse melek sıcaksa güneş Valla kaplı bir petek Belki çok uzakta açan Yüz gelince solan En güzel kokan çiçek Melek Değil Kanatları yok uçmuyor Güneş Değil Sıcak ama o yakmıyor Çiçek Değil Çiçek gibi o solmuyor. Değil, değil dir şimdi sizlere kolay ve hoş bir bilmece saklıyor onu iki hece çok güzel aynı anda çok üce can verir her açan güle tatlıdır şeker gibi ilaç tüm dertlere sımsıcak doğar şu kalbime benzemez gördüğüm çiçeklere bilmecem hadi sizce ne bizce çok yüceysa melek sımsıcaksa güneş balla kaplı bir petek belki çok solmuyor değil, değil değilse bilmece anne çabik kanatları yok uçmuyor güneş gibi sıcak ama o yakmıyor çiçek değil çiçek gibi o solmuyor melek değil bu bilmece tek annedir anne Çözebilir mi? Sema Çelik ben. Nereden memnusunuz? Denizli Pamukkale Üniversitesi. Eyvah Aykut Hoca'nın öğrencileri. Evet. Eyvah mı olur? <gülüyor> o delilerden birisisiniz yani. Evet öyle gibi. Yaşarın. Böyle deliler lazım bize. <gülüyor> Kesinlikle katılıyorum. Hakkâr'dan getiriyorsunuz bu yüksek çocukları. Yüksekova. Yüksekova'dan getiriyorsunuz. Hoş geldiniz çocuklar. Çok teşekkür ee, ederim. Orada nasıl hazırlandığınız çalıştınız? Biz 2014'ten bu yana koro çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu ekiple geçen seneden bu yana çalışıyoruz. Geçen senede Çanakkale Korolar Festivali'ne katılmıştık. Temmuz ayında. Bu de Mersin Müzik Festivali'ndeyiz. Evet. Seviyor musunuz böyle sahnede olmayı? Evet. Nasıl Mersin beğendiniz mi? Evet. Peki koroda şarkı söylerken nasıl bir şey? Kendi sesini mi duyuyorsun arkadaşının sesini mi duyuyorsun? Yani daha fazla arkadaşlarımın sesini duyuyorum. E bu güzel bir şey galiba değil mi? Evet. Ha? Peki koroda şarkı söylerken ne hissediyorsun mesela sahnede? Yani bir hayale giriyorum yani. Adeta öyle oluyor. Peki yüksek kovada başka bir şey yaptığın zaman koro yapmadığında böyle bir his yaşıyor muydun hiç? Hoşuna gitti mi konu? Evet. Hangi şarkıyı söylemeyi daha çok seviyorsun? Ezgilerde Son Söz. Son Söz. Ooo. Peki, başka sevdiğiniz parçalar var mı çocuklar? Evet. Mustafa. Mustafa. Mustafa mı? Öyle mi? Evet, evet. En çok onu mu söylemeyi seviyorsun? Evet. Başka söylemeyi sevdiğiniz var? Sevgidir. Müzik sevgidir. Sevgi her şeydir? Evet. Hmm, o da mı var? Eyvah eyvah eyvah. Peki siz Koro sayesinde bakalım bu kim cevap evet. edecek? Koro sayesinde böyle festivallere geliyorsunuz değil mi? Evet. Başka şiirler görüyorsunuz. Çok şaşıran geldiği zaman şaşırdığı bir şey anlatmak isteyen var mı? Ben insanlarımıza bu kadar sıcak davranacağını bilmiyordum ama hepsi bize çok iyi davrandı. Çanakkale'de de burada da. Neden sıcak davranmasın ki? Hocam, bilmemem yabancı şey... Ne yabancısı canım? Ha sen yüksek evvel dışına mı çıkmadın? Onun için mi böyle evet. beklemiyordun? Ama diyorsun? Ama çok iyi davrandılar hepsi. Burada seni seven bir sürü insan varmış yani. Evet. Bir daha başka bir koro festivali de olsa yine annenden babandan izin almak için uğraşır mısın? Evet çok uğraşırım. Ooo harika. harika. Galiba ortaokula gidiyorsunuz değil mi? Evet. Derslerin yanında koro çalışması zor gelmiyor mu? Hayır. Hayır mı? İkisini birlikte, İkisini birlikte mi yapıyorsunuz? Peki sizce koro'da şarkı söylerken birisi acaba tek başına söylediğinde solist olarak söylendi mi daha güzel oluyor yoksa hep beraber söyledi mi? Solist olduğunda ne düşünüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Var Az önce söyledin. Harika. Peki en çok hangi şarkıları söylüyorsunuz? Ne tür repertuara sahipsiniz? Ee, çocuk şarkıları tabii ki de genel olarak ama temaları genelde sevgi, barış, kardeşlik o tarz şarkılar seçmeye çalışıyoruz. Yakup Kıvrak, Süleyman Tarman'dan eserler seslendirdik geçen sene. Bu sene de aynı şekilde. Fazla sayın düzenlemiş olduğu Hiroshima kız çocuğunu seslendirmiştik Çanakkale repertuarında. Bu sene de yine TRT popüler çocuk şarkıları yarışmasında geçen parçalardan Bilmece birinci olmuş sanırım. Onu seslendiriyoruz. Siz iyi bir hocanın, hakikaten bize böyle deliller lazım diyebileceğim tarzda hocanın yıllardır öğrencilerini koroları Şenliklerine sürükleyen bir hocanın iyi bir ürünü olarak bakın siz de yeni ürünler bize armağan ediyorsunuz. Onlara sayenizde dokunabiliyoruz. Onları daha çok görmek istiyoruz. Umarım ki sizinle daha fazla bu çocuklara daha fazla görüşürüz. Umarım. Tek dileğimiz o. <gülüyor> teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. içerisinde özellikle bir tanesi sizin için anlamlıydı. Sorumun cevabına bu akşam bana okuduğunuz şiirle başlamanızı rica ederek bu soruyu soruyorum. O koronun adı nedir? Özelliği nedir? Şiirin adı sen. Sen. bilye tutmadın. Ve parklarda oynamadın. Arkadaşların oyunlar oynarken sen umutlarını aradın sokaklarda. Tek dostun boya sandığın. Bir gün sen de büyüyeceksin. Çocukluğunu düşüneceksin ve ağlayacaksın. Tek yapacağın şey başka çocuklara umut dağıtmak olacak. Sen umut olsun. Unutma. Bu şiir kime ait? Faik Güçlü'ye ait. Faik Güçlü'ye bundan kaç sene önce bilmiyorum. Ama Umut Işıkorosunu gibi bir sosyal gelişim projesidir. Sloganı da tüm dünya çocukları eşittir. bir çocuk başını yastığa aç ve mutsuz koymamalıdır olan bir projedir. Ve şehrin üç uç noktalarındaki okullardan kulaklarına göre bakarak topladığımız Okuyabilmek için ve aileye yardım etmek için hem çalışıp hem okula giden çocuklardan kurduğumuz bir korudur. Ve çok kısa bir zaman içinde bu çocukların kişiliklerinde, derslerinde, başarılarında belirgin bir artış ve pozitife gidiş görülmüştür. Onun için keyifle yapmaya devam ediyoruz. Evet sorunun cevabı dolu dolu bir cevap zaten. <gülüyor> 94.9 Açık Radyo'da Ali Atırka programı devam ediyor. Derli dinleyenler 20-22 Nisan tarihleri arasında Mersin'de gerçekleşen 19. Nivit Kodallı Korolar şenliğinde yer alan Mersin Polifonik Korolar Derneği Umut Işığı Korosu harikulade bir konser gerçekleştirdi. İtiraf etmek gerekirse hem Hakkari Yüksekova Mavi Hayler Çocuk Korosu hem de Mersin Umut Işığı Korosu beklendiğinden çok çok daha büyük bir başarı elde etti. Zira müzikal olarak hayli ileri derecedeydiler. Az önce sizlere bir önceki yılın Korolar Şenliği esnasında sohbet ettiğimiz Selma Yağcı'nın Umut Işığı Korosu'nun kuruluşuna dair aktardığı bilgileri hatırlattık. Ve bu Fonda duyduğunuz koro Umut Işığı Korosu'ydı. Esra Erdoğan Kaya'nın çalıştırdığı bu koro bu yıl dinlemekte olduğunuz kayıtta dikkat çekeceği üzere hakikaten muazzam bir seviyeye gelmişti tıpkı Hakkari Yüksekova Mavi Hayaller Korosu gibi. 94.9 açık radyoda Alaturka programı devam ediyor. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında düzenlenen 19. Nevit Kodallı Korolar Şenliği'nde sahne alan Esra Erdoğan Kaya idaresindeki Mersin Polifonik Korolar Derneği Umut Işığı Korosu ve Çocuk Korosu'nu dinledik. Şimdi onlardan şaşırtan bir icra daha dinleyeceğiz. Fazıl Say'ın Hiroshima adlı eserini seslendirecekler. geçtiğimiz hafta sonu içerisinde Mersin'de düzenlenen 19. Nevit Kodallı Korolar Şenliği'nde bir sosyal gelişim projesi olan ve Mersin'in uç noktalarında zor koşullarda yaşayan ekonomik zorluklar içindeki ailelerin çocuklarından oluşturulmuş ve amacı da bu çocukların eğitimine müzikle katkıda bulunmak olan Tüm dünya çocuklara eşittir ve hiçbir çocuk başını yastığa aç ve mutsuz koymamalıdır şiarıyla dikkat çeken Mersin Polifonik Korolar Derneği Umut Işığı Korosu ve Çocuk Korosu şefleri Esra Erdoğan Kaya İdaresi'nde Fazıl Sayın Hiroshima adlı eserin seslendirdiler. Söylediğim konuları yeniden değerlendirdiğimizde fazlasıyla insanın en büyük yıkımlarından biri olan Hiroşima faciası hakkında bestelediği eserin Mersin'de maddi durumu uygun olmayan çocuklarca ve böylesine profesyonelce seslendirilmiş olması hakikaten çok çok çok muazzam ve mesaj içeriyor desek yeridir. Bir başka kıymetli mesaj da Ankara'dan bir farkındalık korosundan geldi festival ve şenlik içerisinde. Deneyimli yılların müzik eğitimcisi Cihan Can, Ankara'da teşkil ettiği Farkındalık Korosu'yla Mersin'in sanatseverlerin karşısındaydı. Piyanoda Muskay Hümay'ın en eski üyelerinden pek çoğunun akrabası olan ve nihayet uzun yıllar baş yapan Sedat Ediz'in kızı olan, kendisi de geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanlığı Senfon Orkestrası Piyanistiğinden emekliye ayrılmış olan Ayşe Ediz vardı. Cihan Can meme kanserini yenen kadınlardan oluşturduğu koroyla adeta kahramanlar gibi sahnedeydi. 94.9 Açık Radyo'da Latoka programı devam ediyor. Değer dinleyenler Ankara'dan bir koro Şef Cihan Can idaresindeki Farkındalık Korosu Meme kanserini yenen kadınlardan oluşuyordu ve Mersin'deki 19. Nevit Dallı Korolar Şenliği'nde sahnede hakikaten çok dersler verdiler. Çok anlamlı bir Korolar Şenliği'ydi. Aslına bakarsanız müzisyenlerin değil müziğe verenlerin yani pek çoğu nota bilmeyen ya da Nota bilmek zorunda olmayan insanların buluştuğu ancak müziğin hakikaten koro sayesinde en kaliteli halinin yer aldığı bir etkinlikti. Bu etkinliğe imza atanlar içerisinde elbette Sanat Etkinlikleri Derneği'nin yanı sıra Mersin Polifonik Korolar Derneği'nin de büyük etkisi var. Kendileri profesyonel müzisyen olmayan bu koro sayesinde müzikle buluşmuş olan iki isme kulak veriyoruz şimdi de. Onların koro müziği hakkındaki düşüncelerini öğreniyoruz. Yasemin Altunok ve Mehmet Ruhi Yüksel. adınızı, soyadınızı öğrenebilir miyim? Mehmet Ruhi Yüksel. Sizin adınızı, soyadınızı öğrenebilir miyim? Yasemin Altınok. Şimdi siz aynı zamanda Mersin Polifonik Korolar Derneği'nin üyesisiniz. Önce size sormak istiyorum. Nasıl bu koroya katıldınız? Ben komşum vasıtasıyla tanıdım Mersin Polifonik Korolar Derneği'ni. Pişman oldunuz mu? Hayır kesinlikle çok memnunum. İlk katılmışım ve herkese de, de tavsiye ediyorum. Yani komşuyla bir koro nasıl konuşulur ki ve komşunuzdan dolayı nasıl haberdar olup da bir koroya katılırsınız ki? Komşumla çok yakın görüşüyorduk ve onun sık sık Koray'a gittiğini, çalışmalara katıldığını, festivallere, şenliklere katıldıklarını, konserlerine davet ederdi. O vesileyle haber derdim. Ayrıca çalışmalarına da giderdim izlemek amaçlı. O şekilde haberim oldu. En son bir işte Çanakkale ve Denizli hatta bir de Kıbrıs festivallerine katılmışlardı. Oradaki gezi anılarını anlatınca böyle dedim ben sırf gezmek amaçlı bile olsa bu Kore'ye katılacağım. <gülüyor> <gülüyor> Benimki biraz gezi amaçlı oldu. Anladım. Koro'nun yararları tabii. Peki siz nasıl katıldınız Koro'ya? Ee, bana da Yasemin Hanım vesile oldu katılmama evet. sağ olsun. Ben de demokratik kitle örgütlerinde görev almış biriyim Yasemin Hanım'la birlikte oradan tanışıyoruz. Yasemin Hanım'ın böyle bir tavsiyesi üzerine katıldım. Aslında erkekler bu işe daha da uzaktır. Siz nasıl ikna oldunuz? Sanıyorum genlerimizde var biraz. <gülüyor> Yatkınlığımız var diyorsunuz. Peki siz nasıl anlatırsınız Koro'yu? Gerçekten bir kültür, yaşanması gereken bir kültür diye düşünüyorum. Her şeyle yani birlikte hareket etme, takım ruhu bunlar koroda geçerli olan şeyler. İşte birlikte nefes almak, birlikte aynı anda ağzını açmak veya işte konserler sırasında bir yerden bir yere hareket etme. Bunlar bile hepsi çok çok önemli şeyler. Bunların bizlere, bizlerin disiplinine çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Kendi sesinizi dinleme, yanınızdaki sesi dinleme size günlük hayatınızda neler kattı? Şimdi çok seslilikten bahsediyoruz ama o çok sesliliğin içerisinde ön plana çıkmama olayı söz konusu. Yani Koro, dengeyi sağlamak. kültüründe denge, balans ve diğerini dinlemek. Karşındakini dinlemek. Evet, koro'ya katıldıktan sonra özellikle topluluğa hitap ettiğinizde bir farklılık oldu mu? Kesinlikle halbuki koroda belki 30 kişiden 40 kişiden birisiniz ama hitabet içinde herhalde geliştiriyor doğru mu? Kesinlikle çünkü doğru nefes almayı öğreniyorsunuz ve o doğru nefesle sesinizi kontrol edebiliyorsunuz. Bu işte öğretmenlik yapan kişilerle de çok katkısı olacağını düşünüyorum veya işte toplum içerisinde bir konuşmada, bir sempozyumda, bir forumda, bir sunumda görev alacak kişilere kesinlikle çok katkısı olduğunu düşünüyorum koro. Evet. Yani tam bir dinginlik ortamı aslında değil mi? Evet. Hem dinginlik ortamı aynı zamanda de oluyorsunuz. Yani içerisindeki içinizdeki o titreşimler sizi pozitif etkiliyor. E bir sürü masraftan böylelikle kaçmış oluyorsunuz. <gülüyor> i̇nsan, insan, yani Kadınlar özellikle altın günlerinde falan belli yerlerde bir araya gelemediklerini psikolojik rahatsızlıkları artıyor. <gülüyor> evet doğru terapi yerine geçiyor. Ama onun formülü bulundu. Koroya katılıyorsunuz. <gülüyor> Kesinlikle. Evet. Peki sizin için koronun anlamı ne? Şimdi ben 24 sene kadar demokratik kitle, bir kitle örgütünün yöneticiliğini yaptım. Genelde hep e, sosyal yaşamda ağırlıklıydım. Dışarısı için bir şeyler yapmak istiyordum ama bu kez müzikle direkt kendimi buldum. E, Müziğin bana çok fazla yararı oldu ve söylediğim zaman veya dinlediğim zaman çok rahatlıyorum. Önyargının çok kolay kırıldığı bir ortam çünkü. Şimdi tabii müzik herkes için gerekli. Söyleyerek, dinleyerek mutlaka bir yerlerinde yer almak gerekiyor. O şekilde bakmak lazım. Söylemeden de mesela dinleyerek de aynı hazzı hissedebilirdim. Söylemeyi tercih ettim ama söylemeseydim de dinlemekle de aynı hazzı duyabileceğimi düşünüyorum. Kaçak bir soruyla bitireceğim. Hakikaten Koroşefli üzerine eğitim almış olan bir şefiniz var Anıl Aydın. Siz böylesi... Profesyonel bir şefle çalışmış olmanın size getirdiği neler olduğunu düşünüyorsunuz? biz çok büyük avantajlarını yaşadığımızı düşünüyoruz. Parayla ölçülemeyecek değerde dersleri kendisinden almış durumdayız. Özellikle galiba sinerjik olarak da değil mi? Farklı evet. bir ortam yaşanıyor. Evet sinerjik olarak ve tabii daha önceki şefimizin de bize <gülüyor> mutlaka katkıları olmuştur ama biz Anıl Hoca'dan gerçekten bir kuroda nasıl şarkı söylenir hala öğrenmeye çalışıyoruz. Üçüncü senemiz Anıl Hoca'yla çalıştığımız. Aynı anda nefes alma, aynı anda az açmadan tutun. işte diyafram nefesi, kafa sesi, beden dili bunların hepsini bize anlatmaya çalışıyor. Büyük bir sabırla. Kendisine teşekkürlerimizi burada. Ya 10 sene önce filan Cumhuriyet Gazetesi'nde yazdım. Bir yazın başlığını Koro olun diye yazmıştım. Koro olun. Çünkü hakikaten demokrasinin insan doğasının aslında pek çok şeyin anlatıldığı bir şey. Peki Nasılsın? Yine soruyu size de sorayım. Aslında erkeklik kıraca onun da kendinden küçük erkek bir şey söylediğiniz ama bunu büyük olan erkek pek sindiremez. Pek hoşuna gitmez. E siz sizden küçük bir şefle çalışıyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz? Şimdi esas olan bir şeyi bilebilmektir. Benim Bildiğim bir konu farklıdır, onun bildiği konu farklı. Tabii ki onun uzmanı, tabii ki onu dinleyeceğim. Benim uzmanlık alanımda olsaydı o beni dinleyecekti. Bazı şeylerin yaşla çok ilgisi yok. İşi uzmanına bırakmak gerekir. Bizim hocamız da, şefimiz de gerçekten uzman. Bu açıdan da hakikaten bu bu yöredeki ya bu taraflardaki insanlar gerçekten çok şanslı. Size de size de teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. başladığımda ben de Koro'yu çok tuhaf gördüm. Çok şaşırdım. Ve sevmedim. Ama içine daldıktan sonra hani denize dalmazsın, suyu sevmezsin ama yüzümeyi öğrendikten sonra insan sürekli yüzmek ister. Şu an gözler dolu dolu. Ee, ben de Koro'yu öyle tanıdım. Evet. Ve hocalarımla bizlere sevdirdiler. Koro'yu çok seviyorum. Koro insanın ruhunu dinlendiren bir Evet evet. evet. Sana... Yani ben şöyle söylüyorum işte. Ağzından çıkanı kulağının duyduğu, üniversiteyi eğitimdeki tek bölümü aslında okuyorsunuz. Evet, aynen. Ve birbirini dinlemenin aynı anda nerede başlayıp nerede susacağını, evet. ondan sonra ne söyleyeceğinin, nasıl söyleyeceğinin, hangi cihyi kuracağını hep beraber öğrendiğin, beraber söyledikçe de güçlenen, susmayı birlikte bildiğin böyle bir başka herhalde eğitim yoktur. Çok güzel. Gerçekten Tanıyı, o tanıyı yakalamak gerçekten ilk önce mesela ilk başladığımda Kadir Karkın hocam. Evet. E, bağırmayın diyordu. Biz bağırıyorduk. Zannediyoruz hani. Ha. Küçük küçük evet. Bunu biz biliyorduk ama o Kore'yi öğrendikten sonra tanıdıktan sonra da baktık, bağırmamayı öğrendik. ki, baktı ki e, yumuşak ve e, kibarca ya e, okumak. Bağırmadan lazım. aslında söylemlerinin çok doğru bir şekilde karşıya gidebildiğini fark ettiniz evet. demek ki. Geçtiğimiz yıl Korolar Şenliği'ne katılan Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuarı Koro bölümü korosu bu yıl konservatuar korosu olarak geldi. Çünkü koro bölümü kapatıldı. İşte o koronun elemanlarından biri olan Abuzer Diniz Boyraz'ın geçtiğimiz yıl söylediklerini hatırlamış olduk. Ve bu yıl geçen yıla göre bu koro yarı yarıya azalmış durumdaydı. Ancak daha farklı bir özellik vardı. Geçtiğimiz yıl Koro yalnızca Türk parçalarının düzenlemeleriyle katılmıştı. Kayıt dışı sorumuza verilen cevaplarda ise Adıyaman gibi bir yerde yabancı eser söylemenin ne kadar risk taşıdığı cevabını almıştık. Ancak bu yıl şu anda fonda da duyduğunuz üzere Frank Tişeli'nin Earth Song'unu Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatörü Çok Sesli Korosu Sultan Bilget Güçlü idaresinde İdaresinde seslendirdi ve işte Koro'yla ülkemizde Nelerin aşıldığı bugünkü programımıza da sizlere özetlediğimiz üzere yeniden hafızalarımıza kazındı. Değerli Mersin'de 17. Uluslararası Müzik Festivali devam ediyor ve biz de sizlere önümüzdeki haftalar içerisinde festivalin genel sanat yönetmeni Erdoğan Şanal'la yaptığımız röportaj ile festivalden belli başlı konser parçalarını örnekleri sunacağız. Ala sonunda 19. Nevit Kodallı korolar şenliğine emeği geçen katılan tüm emektarlara ve koro üyelerine, koro şeflerine sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Kapanışı, düzenlemesi Oskay Hoca'ya ait olan bir Kıbrıs türküsüyle yapıyoruz. Kebapçıların şişi, şef Anıl Aydın idaresindeki çok fonik koro seslendiriyor. Haftayı bir Turka'da bir arada olmak dileğiyle. Bahar'ın en güzel ve en umut dolu heyecanları sizlerle olsun. Hoşçakalın, esen kalın, müzikle kalın. Alla Turka Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerler. Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar ve Ersin Andep.